Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet Kur'an-ı Kerim'in kısa olmakla birlikte en etkileyici surelerinden bir sure gerçekten her bir sure kendisi içerisinde o kadar tutarlı o kadar mükemmel bir bütünlük teşkil ediyor ki, o sureyi hakkıyla idrak edebilmek veya ne kadar idrak edebilirseniz, o surenin de güzelliğini size kazandırdıklarını kazandırması gerekenleri, o kadar iyi anlar, o kadar iyi kavrarsınız. Bir de, her bir surenin Kur'an-ı Kerim içerisindeki bir yeri vardır. Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisindeki benzetmesinden, İlham alarak Kur'an-ı Kerim'e bunu uygulayacak olursak, her bir sure Kur'an-ı Kerim'in tamamı müstesna bir saray gibidir. Her bir sure de bu sarayın vazgeçilmez bir bölümü gibidir. Yani öyle aksesuar fazladan olmasa olmaz değil. İster sure kısa bir sure olsun, ister uzun bir sure olsun. O muhteşem Kur'an sarayının vazgeçilmez bir bölümüdür. O bölüm eksik olursa olmuyor. Tek başına her bir sure Kur'an-ı Kerim hakkında fikir verir. Her baş, tek başına her bir sureden belki Kur'an-ı Kerim'in tamamını çıkarmak o sureyi iyi tanıyan ve Kur'an-ı Kerim'i iyi tanıyan için mümkün olabilir. Bu da apayrı bir mucizedir. Ama... Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla idrak edebilmek için her bir sureyi yani 114 sureyi 114 sureden bir sureyi iyi idrak edebilmek öbür 113 sureyi idrak edebilmeye bağlıdır. Yani şöyle de diyebiliriz. Her bir sureyi müstakillen idrak edebilmek için öbür sureleri idrak etme oranıyla aynıdır. Öbür sureleri ne kadar idrak edebildiyseniz ...okumakta olduğunuz veya üzerinde durmakta olduğunuz sureleri de o kadar idrak edersiniz. Bu manada Müslüman Kur'an-ı Kerim'e ne yapmaz? Parçacı yaklaşmaz. Eski alimler bunu çok güzel ifade ederler. Kur'an-ı Kerim'in tamamı tek bir söz gibidir. Kur'an-ı Kerim'in tamamı tek bir söz gibidir. Dolayısıyla... Her bir ayeti okuduğunuz zaman hiç olmazsa o ayetin mevzuları çerçevesindeki olabildiği kadar diğer ayetleri zihninizde, ruhunuzda, kafanızda, aklınızda, kalbinizde canlandırmaya çalışacaksınız. Bir sureyi idrak edebilmek istediğiniz zaman olabildiği kadar Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerinin de idrak ettiklerinizi diğer surelerden onu hafızanızda, hafızanızda canlandırmaya çalışacaksınız. O halde, Kur'an-ı Kerim'i sık sık okuyacağız. İster hafız olalım, ister olmayalım. Her gün, Kur'an'dan mutlaka mutat bir bölüm okuyacağız. Ben Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum. Bir Müslüman için, böyle bir ayıp olmamalı diye düşünüyorum. Bir defa bir Müslüman Allah'ın kelamı, Kur'an bu dinin esası ağzını açtığı zaman, ilk konuşmaya başladığı zaman, hatta ilk öğrenmeye başladığı zaman öğrenebileceği miktar ne kadarsa kısa surelerden kısa ayetlerden ona ezberleterek Kur'an'la aşinalığını, irtibatını kurmaya çalışacağız. Bir öğrenci olabilirsiniz, bir iş sahibi olabilirsiniz, bir memur olabilirsiniz. Kendi özel işinizde çalışabilirsiniz, ne yaparsanız yapınız. Meşru olmak itibariyle vazifenizdir, de. işte yapacağız tabii. Fakat Kur'an-ı Kerim'siz bir günümüz geçmesin mümkünse. Kur'an-ı Kerim okumadığınız bir gün, o gününüzde bir boşluk hissedeceksiniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i her gün okumak, hem bildiklerinizi, unuttuklarınızı hatırlatması açısından, hem de her geçen gün Kur'an'ın yeni bir şeyini, yeni bir güzelliğini, yeni bir manasını keşfetmek açısından önemlidir ne kadar çok Kur'an okursanız Kur'an'dan keşfettiğiniz zenginlikler o kadar çok olur. Ve içinizde ne kadar Kur'an zenginliğiyle Allah'ın huzuruna giderseniz Cenab-ı Allah'ın nezdinde o kadar makbul olursunuz. Bu böyle. Dünya hayatımızı da Kur'an bilgimiz güzelleştirir. Onun için bu sureyi anlamak vesilesiyle söylediğimiz kısacık sure hiç önemli değil. Sure dediğimiz gibi ister kısa olsun ister uzun olsun. Her sure adeta Kur'an-ı Kerim'in tamamını içine özümsemiş gibidir. Dolayısıyla Kur'an'ı ne kadar iyi bilirsek her bir sureyi o kadar daha iyi kavrama imkanımız olur. Onun için bazen zaman zaman diğer ayetlere veya hadisler elbette Yeri gelince de gönderme yapa, yapmamız imkanlarımız çerçevesinde bundandır. Ve en güzel tefsir, eski alimler de söylerler bunu. En güzel tefsir, Kur'an-ı Kerim'in yine Kur'an ile tefsir edilmesidir. İster ayet okuyarak, ister o muhtevayı, o Kur'an ayeti üzerinde dururken, Kur'an'ın yine muhtevasıyla alakalı, kendi sözlerinizle söyleyin değişen bir şey olmaz Kur'an yine Kur'anla tefsir edilmiş olur Mekke'de inmiş bir suredir üslubu zaten Mekke'de inen surelerin üslubunu zaten hissettiriyor kendisini gösteriyor Aziz Allah Sure Elif, Lam, Ra diye mukatta harfler dediğimiz Kur'an'ın mucizesini ayrı bir şekilde dikkat çeken mucizesine ayrı bir şekilde dikkat çeken bir sure yani bir başlangıçtır bu da ve sayıları belli olan Kur'an-ı Kerim'de sayıları belli olan mukatta harflerle başlayan surelerden birisi ne demek dediğimiz gibi tercih edilen kanaat manalarının Allah tarafından bilindiği ama Kur'an'ın mucize oluşuna işaretlerden bir işarettir ve genelde bu katta harflerle başlayan surelerin tamamında hemen arkasında mutlaka bu kitaptan bahsediliyor. Yani Kur'an'dan bahsediliyor. Bu katta harflerle başlayan bütün sureler hemen arkasından başında Kur'an-ı Kerim'den bahsedildiğini görüyoruz. Bu surede de böyle. Elif lam ra Kitabun enzalnahu ileyke Evvela bu kitabın menşe'i nereden geldiği, kime geldiği, ne şekilde geldiği iki kelimede cevaplandırılıyor. Bu kitabı bu öyle bir kitaptır ki bunu biz sana indirdik. Kitabın enzelnâhu ileyküm. Üç kelime. Bu sana indirdiğimiz bir kitaptır. İndiren Cenab-ı Allah. şeyi demek ki Cenab-ı Allah'tan geliyor. Kime? Yeryüzüne. Resulullah Aleyhisselatü Selam'a. Ne suretiyle. Yüceden geliyor bu kitap. Bu kitabın geldiği yer yüceler yücesi, yücelikler yücesidir. Cenab-ı Allah'tan geliyor. Ona göre bu kitabın huzurunda durmak lazım. Ona göre bu kitabı okuduğu zaman, okuduğumuz zaman veya bize okunduğu zaman bütün antenlerimizin, hücrelerimizin, zerrelerimizin açık olması lazım. Çünkü bu kitap yüceler yücesinden geliyor. O yüceler yücesi kitap, ruhlar aleminin yüceler yücesi. Mahluku olan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla göklerin emini tarafından onun vasıtasıyla yeryüzünün emini Muhammed aleyhisselatü vesselama indirilmiş bir kitap. Sana indirdiğimiz bir kitap. Öyle muhteşem bir sözle karşı karşıyayız. Öyle eşsiz bir kitabın muhataplarıyız. Bu kitaba muhatap olmak başlı başına bir şereftir. Allah'tan inmiş bir kitap. Resulullah'ın tebliğ ettiği bir kitap. Cebrail aleyhisselamın elçiliğini yaptığı bir kitap. bu kitap dururken beşeriyetin başka yerlerde hidayet araması. Bu kitabın beşeriyete teklif ettiği nizam dururken beşeriyetin başka bir hayat nizamı araması. Bu kitabın öngördüğü, teklif ettiği akide dururken insanların başka inanç ve ideolojiler peşinde koşması. Bu kitabın teklif ettiği hukuk nizamı varken insanların Başka hukuk sistemlerinde vakit kaybetmesi, adaleti boşu boşuna arayıp zulmün içerisine saplanması kadar büyük bir bedbatlık olamaz. Bu kitap dururken beşeriyetin başka yerlerde ahlak ve değer aramaya kalkışması kadar büyük bir dalalet olamaz. Niye? Çünkü onların hiçbirisinde bu özellikler şöyle dursun, bunun yanına dahi yaklaşamazlar. Hangi nizam, hangi söz, hangi hukuk, hangi yasa, hangi sistem? Bunun dışında Allah'tan indirilmiştir. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gelmiştir. Muhammed aleyhisselatü vesselama nazil olmuştur. Allah hangi sistem, hangi din, hangi ideoloji, hangi inanç, hangi akide? Ne olursa olsun bunlarla haşa kıyas edilebilir. Onları kıyas etmeye kalkışmak bile haşa bu dini küçümsemek biz onları öyle kıyas için değil çöplüklere örnek için gösteriyoruz hiçbir kıymetleri yok isteyenler istedikleri kabul eder onları yüceltici ifadeler demokrasi çok yücedir neresi yüce laiklik bilmem ne vesaire ne bu ya bir defa insan fıtratına aykırıdır Allah'ın beni bölmediği bir tarzda sen beni bölmeye kalkışıyorsun. Benimle örtüşmüyorsun. Nasıl yüce olabilirsin? Bana aykırısın. Yüce nasıl olur? Seni nasıl yüceltebilirim? Demokrasi insanların birbirlerini idare etmesi midir? Yoksa birilerinin birilerine kanun yapıp yüksek mertebelere öbürlerinden çıkması mıdır? Demokrasi bizzat iyi insana hakarettir. Bizatihi insana hakarettir. Çünkü bir takım insanların bir takım insanlardan daha yükseklerde duruyor. Birileri niye benim adıma kanun yapsın ki? Ne hakla? Benim inancımla, benim değerlerimle bağdaşmayan bir şeyleri birileri nasıl yapabilir? Ve benden bunu yeri gelince onaylamamı isteyebilir. Bu bana hakarettir. O zaman sen benim dediğimi olayla. Evet ben seni Allah'ın nizamına davet ediyorum. Çünkü ben seni kendimin söylediğini sana yani kendi söylediğime çağıracak kadar kendimi de düşürmem sana da hakaret etmem. Birilerinin ürettiği yasalara, nizamlara, sistemlere başkalarını uymaya çağırması inanın hakarettir. En hafifinde Ve biz bunu kabul etmiyoruz. Kimse de kimseye madem eşitlik eşitlik senin bana kanun yapmamanı gerektiriyor. Benden ne farkın var ki? Sen o mertebeye çıkacaksın beni yukarıdan göreceksin benim için Ahken vazedeceksin. Böyle dava olmaz. Ha birileri bu şekilde, evetime söyleyin böyle bir yavruyu kucaklarında bulu, o ayrı meseledir. Biz sistemin özüyle ilgileniyoruz, sistemin mahiyetiyle ilgileniyoruz, kendisiyle ilgileniyoruz ve diyoruz ki temelden biz bunu reddediyoruz. Şey bu. İşte bu kitap bu mahiyeti bu başka hiçbir sistem bu mahiyete sahip değil peki bir başka özellik yine bu kitaba ait başka hiçbir sistemde bulunmuyor. ne için gelmiş bu kitap gayesi ne insanın aradığını karşılayacak gerçekleştirecek verecek istediği sorunun cevabını verecek tek nizam bu kitapta niçin Lü doğrucunun nur insanları zulmattan karanlıklardan nura aydınlığa çıkartman için Allah'a Ekber. problem bu beşeriyetin binlerce yıldır peşinde düştüğü çözmek istediği varmak istediği hedef bu kitapta zulmattan aydınlığa çıkma ...küfrün bütün şekilleri zulmattır. Hevalarıyla hükmeden... ...kralların nizamı ne kadar berbatsa... ...o kralları iki yüzlere, üç yüzlere, beş yüzlere çıkartan... ...demokrasi de o kadar berbat. Hiç farkı yok. Hatta katmerlidir. Sultan kral bir taneyken beş yüz tane kral üretiyorlar. Ve... ...krallığı fark edilmesin diye... Hokus pokuslar da yapıyorlar. Yok işte siz seçiyorsunuz, siz getiriyorsunuz, <gülüyor> siz istiyorsunuz, sizsiniz? Gerçek efendi millettir efendim. Bırak canım sende. Gerçek efendi milletmiş. Benim dediğimi kimse takmıyor ki. Ben milletsen, o zaman benim dediğim olmuyor. Olmuyorsa da efendi değil. Kimin dediği oluyorsa o efendidir. Allah'ın dediği olursa Allah Efendidir. Rab efendi demektir biliyorsunuz. Manalarından birisi bu. Seyyid İngilizce'deki Lord'un tam karşılığı. Bu budur. Ha. İşte Beşeriyet'in aradığı burada diyor kitap. Ey Beşeriyet diyor, ey insanlık aradığınız burada. Neyi arıyorsunuz? Karanlıktan aydınlığa çıkmak için bir arayış içerisindeyseniz bu kitaba koşacaksınız. Bu arayışınız da samimiyseniz bu kitaba geleceksiniz. Bizim de vazifemiz işte budur. Rasullerin vazifesi. Son Rasul geldikten sonra da ümmetinin vazifesi bu. Bu kitapla biz beşeriyeti içinde bulunduğu kararlıktan aydınlığa çıkartmakla yükümlüyüz. Bunun için uğraşmak zorundayız. Hayatımızı bu esasa göre kurgulamak zorundayız. Bunun için uğraşacağız. Bilgilenmek lazımsa bilgi. Amel gerekiyorsa amel. Diğer Müslümanlarla birliktelik gerekiyorsa onlarla birliktelik. Ne lazımsa Vazifemizi kolaylaştıran, yerine getirmemizi sağlamaya yardımcı olan hepsinin de yapılması lazım. Niçin? Çünkü malayetimul vacibu illa bihi fehuve vacib. Bir farz ancak bir şeylerin yerine getirilmesiyle yapılabilecekse o da farzdır. Bu budur. Yemek yiyeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Yemek yiyebilmek için yemek pişiriyorsunuz. Pişirmezseniz yapamazsınız. Veya yemek edinmek için esbabına tevessül ediyorsunuz. Alışveriş yapıyorsunuz, bilmem yiyecekiniz bir yere gidiyorsunuz, getiriyorsunuz bir şeyler oluyor yani. Bütün bunları yemek için yapıyorsunuz. Onu yapmazsanız aç kalırsınız. Esbabına tevessül etmeseniz Dolayısıyla insanlığı karanlıklardan nura bu kitapla çıkartabilmek için başka şeyle değil bu kitapla, bu kitabın kılavuzluğunda, bu kitabın rehberliğinde, yol göstericiliğinde beşeriyeti de karanlıktan aydınlığa çıkartmak için ne lazımsa bu vazifeyi ifade edebilmek için onu da yerine getirmek için getirmek icap ediyor. Bi izni Rabbihim Cenab-ı Allah'ın her şeye müdahalesi her şeyin onun kaza ve kaderiyle onun takdiriyle emir ve hükümleriyle olduğunun da hiçbir şekilde unutulmaması icap ediyor. Ben davet ediyorum onlar iman edecek yok öyle bir şey. Davet insanların iman etmeleri veya karanlıktan nura çıkmaları için yeterli olsaydı Nuh Aleyhisselamla birlikte gemiye binenler bir avuç insan olmazdı. Lut Aleyhisselam kavminden helak olmadan önce ayrılıp gittiği zaman <gülüyor> kendisi kızları beraber ayrılıp gitmez. Gerisine felak oldular. Davet tek başına yeterli olsaydı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e 13 yıl Mekke'deki daveti döneminde iman edenlerin bu kadar olmaması gerekiyor. Ayrıca Cenab-ı Allah'ın da bu hususta izni vizesi olur demesi lazım ama Cenab-ı Allah da ben hidayet bulmak istiyorum deyip onun esbabına sarılan kimseye de hidayet vermemezlik etmeyeceğini belirtmiştir yani kul hidayeti bulmak istese Allah ona haşa engel olmamıştır olmazdı nereye bu nur nerede Nur belirtiliyor. sırat aziz hamid. Rablerinin izniyle kendilerini o aziz, o hamid olanın sıratına, dost doğru yoluna iletmek için. Nerede çıkıyor karşımızda bu ayet-i kerimeler? Hemen Fatiha suresinde, hemen Bakara suresinin baş tarafında bu manalar. Tek tek hem kelime olarak hem mana olarak Yani az önce söylemeye çalıştık ya, Kur'an-ı Kerim birbiriyle bu şekilde bu kadar sıkı, irtibatlı bir kitap. Aziz, el-Aziz ve el-Hamid Cenab-ı Allah'ın esma-i hüsnalarındandır biliyorsunuz. Aziz, mülkünde ve saltanatında kimsenin kendisine karşı duramadığı, zarar veremediği kimse demektir. Hiç kimsenin yenik düşüremediği demektir. Hükmünde galip olan demektir. Hükmü daima galip gelen demektir. En üstün, en güçlü olan demektir. Elhamid ise her durumda bütün fiilleri ve tasarrufları dolayısıyla yaptıkları dolayısıyla kendisine hamd edilendir. Her zaman ve her durumda şanı ...yüceltilendir. Elhamid de bu. Niçin böyle olmasın ki? İkinci ayet şöyle diyor çünkü. Elhamidi Allahı, lezî lehu ma ...fis semâvâti ve ma fil ...ard. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin kendisine ait olduğu, kendisinin olan aziz ve hamid Allah. Rableri aziz ve hamid olan Allah'ın dost doğru yoluna kendilerini iletmen için, nura çıkartman için. Demek ki <gülüyor> göklerde ve yerde bulunanların bir kısmını biz insanlar teşkil ediyoruz. Fakat belki küçük bir kısmı ki öyledir zaten ama değeri büyük bir parçayız biz. Kainatın değeri gerçekten büyük bir bölümünü teşkil ediyoruz. Allah'ın mükerrem kıldığı bir bölümüz biz. İnsanlardan bahsediyoruz. Allah'ın bizi muhatap almaya değer bulduğu kimseleriz biz. Adem ve Adem'in zürriyeti. Kendileri için rasuller kendilerinden göndererek onlara ayrıca bir değer verdiğini gösterdiği bir varlıkız biz. Kendilerine kitap göndererek, hitap ederek kendilerini üstün bir mertebeye yükselttiği bir varlıkız biz. İşte göklerde ve yerde olan her şey kendisinin olan Cenab-ı Allah, Bizden olan bir Resul'e böyle bir kitabı indirmiştir. Bu bir bütünlüktür. Yani gökler ve yerde bulunan, göklerde ve yerde bulunan her şey kendisinin olan Allah kimse o kitabı indirmiştir. Göklerin ve yerin, yerdekilerin bir bölümünü teşkil eden bu insanlara, bu kitabı indirmiştir. Yani gökler ve yer ile ahenkli olabilmek, gökler ve yer bir tarafa giderken, başka tarafa giderek göklere ve yere, yani kainata ters düşmemek, kainat ile uyum halinde olabilmek, bu kainatın yaratıcısının ve kainatın sahibinin indirmiş olduğu kitapla birlikte hareket etmeye bağlıdır. Çünkü Cenab-ı Allah bu kainatı da kaderi ümül kitap olan bir kitaba göre cereyan ettiriyor. O kitapta yazılanlara göre oluyor kainatta ne oluyorsa. Kainatta olan bitenle Uyum arz edebilmek için sana indirmiş olduğu kitaba göre amel edersen kainatla uyum arz edersin. Çünkü kainatın o mukadderat kitabını yazan ile sana hayat kitabını indiren ve bu kitabı sana gönderen aynıdır. Cenab-ı Allah Rabbül Alemindir. Her şeyi bilen, her şeyi hikmetiyle tanzim eden ve bunun için gerçekten kendisine ham dolunması gereken. Olunmadığı takdirde de gücüne karşı konulamayan, nizamına uyulmadığı takdirde kitap nizamına, kaynak nizamına karşı konulamayan Allah'tır. Bir noktadan itibaren Allah'a karşı gelmek, efendime söyleyeyim, şu kadar kilometre hızla giden bir ne bileyim küçücük bir mahlukun Son derece sert, sağlam güçlü bir çeliğe benzeyip telef olmasına benzer. Kainatla örtüşmeyen bir hayat yaşayan da ve yaşayanlar da netice itibariyle kainatın gerçeklerine çarparak ufalanırlar. Kainattaki sünnetlere ters düştükleri için bir noktadan itibaren iflah olmazlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadis-i şerifi bu manada doğrudan doğruya toplum hayatıyla alakalı olduğu için şey ediliyor. Onu hatırlatmak istiyorum. Diyor ki bir kavim zekatı men ederse mutlaka onlara kıtlık ve darlık isabet eder. Bir kavimde hayasızlık ve zina yayılırsa mutlaka o toplumda daha önce görülmemiş hastalıklar zuhur eder. Ve buna benzer Allah'ın şaşmaz yasalarını dile getiriyor hadis-i şerif. Demek ki Cenab-ı Allah'ın indirmiş olduğu bu kitaba uymamak, riayet etmemek sizi Cenab-ı Allah'ın kainat için, beşeriyet için öngördüğü toplumsal yasalara da kainattaki fiziksel yasalarla da tersleştirir. Peygamber Aleyhisselatü Selam bize çevremizin de üzerimizde bir hak sahibi olduğunu anlatıyor. Bu hakka riayet edilmeyip çevreye haksızlık edilirse çevre bir zaman gelir bizden intikam alır. Bu da Allah'ın kanunu. Tafsilatıyla örneklerle anlatmaya gerek yok. O halde bizim Aynı zamanda kainat ile ahenk içerisinde olmamız da Allah'ın indirmiş olduğu kitabındaki nizama uymamıza bağlıdır. Aksi takdirde bu kitaba uyulmazsa kainatla da tersleşiriz. İsraf, zulüm, türlü hastalıklar ve türlü türlü düzensizlikler, Beşeriyetin içine düştüğü kaoslar açmazlar. Bunun en basit örnekleridir. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor hemen arkasından? Bakınız. lil لِلْكَافِر۪ينَ min عَذَابٍ شَدِيدٍ Çok çetin ve ağır bir azaptan ötürü kafirlerin vay haline. Veya kafirlere veyl olsun. Çünkü veyl, Arapçada kelime olarak vay haline yazıklar olsun gibi manalara geliyor. Müfessirlere göre İbn Abbas başta olmak üzere cehennemdeki bir vadinin adıdır. Dediğim bir vadi. Cehennemin kendisi bile bu vadiden Allah'a sığınırmış. O kadar müthiş bir yer. Kafirlere işte çok şiddetli bir azaptan dolayı veil olsun. Dikkat edin. Bu tehdit ikinci ayeti kerimede geliyor. Ama bir önceki ayet-i kerimede indirilmiş olan bir kitaptan bahsediliyor. İşte o kitabarı ayet olunmadığı zaman azap dünyada da ahirette de mevzu bahis olur. Niçin? Çünkü azabın illa ahirette olacağı diye bir mana söz konusu değil. Dünyadaki azap azabın sadece bir kısmıdır. Baş, az önce Ra'd suresinin sonunda gördük ya onlara azabın bir kısmını Göstersek diyor, sen hayattayken onlara vereceğimiz azabın bir kısmını göstersek. Hepsi değil dünyadaki azab. Bazen de hiç dünyada hissedilir veya azab olduğu fark edilmeyen şeyler olmadan da öbür dünyaya geçilip gidilebilir. Bu kafirlerin özelliklerine Müslümanların kendilerini sık sık kontrol etmeleri gereken, Test etmeleri gereken bir nokta bu ellediğine yestahhi bu el haya al ve o kafirler ki dünya hayatını ahiretten daha çok severler şimdi burada yhi ne demedi Çünkü Yuhibbune fiilinde tabi bir sevgi var. Severler. Yestehibbune diyerek araya fazladan harfler getirildi. Sin vete harfler. Yani gerçekte sevilecek bir şey değil. Dünya ahirete göre gerçekte sevilecek bir şey değil. Sevmek için yapmacık olmadık bir takım sebep ve gerekçelerle severler. Hakikatte dünya ahirete göre normal fıtratta sevilmemelidir. Tercih edilmemelidir. Bunlar tercih için gerekçe olmayan bir takım sebepleri göz önünde bulunduruyorlar. O sebeplerden hareketle ahireti bırakıp dünyayı ondan daha çok seviyorlar manasınadır. Kur'an-ı Kerim'in mucizevi anlatımlarından Anlatım şekillerinden birisidir bu. Gerçekten severler dediğimiz zaman yani normaldir. Hayır öyle değil. Ayet böyle söylemiyor. Ayetin söylediği sevmeyi haklı kılmayan sebep ve gerekçelerle hesaba katıyorlar. Katılmaması gereken ve ondan dolayı dünyayı daha çok sevmiş oluyorlar. O halde ahiret aleyhine, ahiret aleyhine dengeyi bozacak şekilde dünyaya meyletmek çok ciddi tehlikeler ve götüren bir yanlış tercihtir. Müslümanın bu konuda her zaman için kendisini kontrol etmesi lazım. Bu demek değildir ki Müslüman efendime söyleyeyim dünya geldiği zaman elinin tersiyle itecek. Yok öyle değil. Hazreti Osman gibi olacaksın dünya geldiği zaman. Hazreti Ebubekir gibi olacaksın. Hazreti Abdurrahman bin Alf gibi olacaksın. Talha gibi olacaksın, Zübeyr gibi olacaksın vesaire. Yani zengin olan ne kadar sahabi varsa. Bakın Halid bin Velid bazı sahabiler diyorlar ki ya Halid bin Velid'den niye zekat alınmıyor? Peygamber aleyhissalatü Halid'e gelince diyor. O bütün savaş malzemelerini Allah yolunda vakfetmiş bir kimsedir. Ashabımı bana bıraksanız da diyor. Bütün mal varlığı hepsi savaş araç gereci. Atları da var, zırhları da var, kılıçları da var, mızrakları da var. Bunlar kicaret malı olsa gerçekten bir yekun tutar. Ama hepsini Allah'a vakfetmiş. Allah yolunda vakfetmiş. Dolayısıyla bunların hepsini, malın tamamını Allah yolunda vermiş. Daha buna ne zekat verecek? Ne zekat verecek? Ha. Hazreti Ebubekir malının tamamını getirip Resulullah'a teslim etmiyor mu? Hazreti Ömer yarısını getirip teslim etmiyor mu? Hazreti Osman radıyallahu anh koca Tebuk ordusunun şu kadar donatımını tek başına karşılamıyor mu? Ha. İşte bu adamlar radıyallahu Taala anhum ecma'in zengin olmakla birlikte dünyayı ahiretten daha çok sevmemişlerdi. Yani dünyaya sahip olmak ayrı bir şeydir. Sevmek ayrı bir şeydir. Bunları birbirine karıştırdığımız zaman şey. Bazen hiç de bu kadar dünyalığa sahip olmayıp da dünyayı sevenlerden olabilir bir kimse dünyalığa sahip olmak veya olmamak, sevmenin veya sevmemenin ölçüsü değildir. Onu yerinde ve zamanında gerektiği gibi kullanabilmek ve bundan da önce hak olan yerden kazanmak. Hak olan yerden kazanılan, hak olan yerde gerektiği zaman harcanan gerektiği gibi Hiçbir zaman dünyalık sevilmiş olmaz. Daha doğrusu ahiretten daha çok sevilmez. Zaten Ayet-i Kerim'e sevmeyin demiyor. Hatta Ali İmran suresine bakacak olursak ne diyor? Züyin elin nesih hubu şehavati min al-nisa'i wal-banin wal-qawal khayl musawama wal-qalatir al-mukattara min al-zabu Devam ediyor kadınlara, mallara, güzel güzel atlara, efendim ben söyleyeyim altına, gümüşe, yığın yığın falan sevgi, insanlara süslü gösterildi. Ona seveceksin. Sevmekten dolayı kınanmayız. Fıtridir yani. Ama ahiretten daha çok sevmek fıtrî değildir. Dünyalığı ahirete tercih etmek fıtri değildir, akıl işi de değildir zaten. Aklı uymayan fıtri olmaz zaten. Bir kimse ahireti bilecek. E diyor ki cennet hurilerinden bir huri dünyaya muttani olsa doğu ile batı arası aydınlanır. Başındaki örtü dahi diyor dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Ha, şimdi bunu bileceksin. Ondan sonra ahiret ve dünya karşı karşıya geldiği zaman dünyalı tercih edeceksin. İşte sevmek olur o zaman dünyayı. Cenab-ı Peygamber veyahut da işte, hani malum meşhur hikayedir Osman radıyallahu anh için anlatılan kıtlık oluyor Medine'ye Hazreti Osman'ın kervanı geliyor yolda. Hepsi zahire yiyecek Yahudiler bunu biz kapalım karı biz götürelim diyorlar Gidiyorlar Osman radıyallahu anh Osman selam kelamdan sonra, sonra kervanın geliyormuş evet geliyor onu bize satar mısın sana bire iki verelim sattım yok satmıyorum daha doğrusu Sat değil. daha fazla veren var e, üç verelim daha fazla veren var. Dört, beş, on. Oraya kadar gelemiyorlar. Ya Osman diyorlar. Medine'nin en güçlü tacirleri biziz. Bizden daha fazla para verebilecek kimse de bilmiyoruz. Allah aşkına kime sattı? Allah'a sattı. Dünyayı sevmek ve ahiretini sevmek işte budur. Gözünü kırpmadan Verilen o yüksek karları elinin tersiyle itebiliyorsa, ahireti tercih edebiliyorsa, işte bu ahireti dünyadan daha çok sevmektir. Ama faraza olmaz ya, Hazreti Osman bire iki, üç, beş, yedi, sekiz her neyse, kalıp haydi sattım deseydi, Müslümanlara bu sefer iki defa daha zulmetmiş olur. Onun sebebiyle Müslümanların erzakı pahalılanmış olacaktır. Onlar da haliyle kar için alıyorlar. Bire üç verirlerse en azından bir de ekleyecekler. Bu sefer bire dört satılacak. En azından. Başka türlü olmaz ki. Hazreti Osman bunu yapmıyor. Ben onu Allah'a sattım. Zaten allah Teala da böyle demiyor bu. İnna Allah hastera minel mu'minina anfusahum ve amwalahum bi an Cenneti vermek karşılığında Allah müminlerden canlarını da mallarını da satın almış. Esasen bizdeki can da onu, elimizdeki mal da onu. Bizden Cenab-ı Allah'ın aldığı ne? O mala olan sevgiyi ahiret yolunda kullanmak. O mala olan düşkünlüğü, fıtratımızdaki düşkünlüğü veya cana düşkünlüğü ahiret menfaati için gerekirse elinin tersiyle itebilmek. Bizden alınan bu azlığında. Ona göre alışverişimizi dikkatle yapacağız. Her zaman için sakın ha her zaman kontrol edeceğiz. Ahirette kendimiz kendimizi hesaba çekeceğimiz gibi dünyada da kendimiz kendimizi kontrol edebiliriz. Ben bilirim kendimi. Dünyayı ne kadar sevdiğimi ne kadar sevmediğimi. Siz de bilirsiniz. Rabbimizle baş başa kaldığımız zaman bu işin muhasebesini yapmamız lazım. İşte maazallah dünya hayatını Ahiretten daha çok sevmeye uğraşanlar, çaba harcayanlar ne yaparlar bir de? veya سُدُّونَ an سَب۪يلِ Bir de Allah'ın yolundan alıkoyarlar, engellerler. Niçin? Çünkü Allah'ın yolunun izlenmesi onlara engeldir. Nelerine? Menfaatlerine. Kurdukları sistem çarkı, İnsanlar eğer Allah yolunu izlerlerse bozulur ve işlemez. Tesettürü niye istemezler kafirler? Çünkü tesettüre bürünen Müslüman kadın onların kozmetik sanayilerinin ağına takılmaz. Ya? Niye? Çünkü İslam'da Müslüman bir hanımın nerede, ne şekilde söyleyeyim, e, süsleneceği, püsleneceği bellidir. Çünkü mütesettir olan bir kadın yaz sezonu, kış sezonu, sonbahar sezonu şu boy burada, şu etek burada falan diye fazla üzerinde durmaz. Onun giyineceği kıyafet şekli, tarzı bellidir. Onun tüketim objesi, o sistemin kapitalist sistemin, sömürücü sistemin tüketim objesi olmaz. Olmaz. Onun için istemezler. Bu tek bir örnek. Niçin insanların Müslüman olmasını istemezler? Çünkü Müslümanlar, Müslüman insanlar, Müslüman olurlarsa tüketim anlayışlarını bu islaftır, bu değildir diye şekillendirmeye veya gözden geçirmeye başlayacaklar. 5 liralık bir şey ihtiyacını görüyorsa, nefsinin arzusuyla kapılarak 500 liralık, 50 liralık bir tüketime yönelmez ve buna benzer. Onun için işlerini bozar. Onun için kafirler Allah'ın yoluna gitmek isteyenleri engellerler. Dediğim gibi çünkü sırf küfürlerinden değildir bu. İmanın, inanan insanın kendilerine dünyayı dar edeceğini biliyorlar. Onun için istemiyorlar. Kendilerine karşı çıkıp savaşmadan da önce hayat damarlarını kopartırsınız. Müslümanlar bugün hayatlarından israfı çeksinler. Faizli Bankalarla bütün Müslümanlar desin ki arkadaş bizim ticaretimiz ne kadar yürürse yürür. Biz bütün bankalarda her türlü mevduatımızı çektik. Bir yapsınlar Müslümanlar bunu bu kararı alsınlar. Müslümanlar hepsini değil. Müslümanın diyen faizin haram olduğuna inanlarlar. Bir gün uyansınlar desinler ki her birimiz bankadaki 10 liramızın 5 lirasını çekiyoruz. Bankayla olan işlemlerimizi yarı yarıya indiriyoruz. Gelir mi o günler dersiniz? Gelir Allah'ın Desinler. Bakın bakalım sistem bu kapitalist sistem. Güçlü görülen bu kapitalist sistem bir haftada çöker mi çökmez mi? Öyle zannedildiği gibi her zaman topa tüfeğe birçok kimsenin ölmesine de gerek yok. Bu sistemin can damarları var. Bu can damarlarını da koparmak hiç en ufak bir teröre, en ufak bir ne bileyim fiziksel eyleme girişmeden dahi mümkündür. Hepiniz biliyorsunuz bu sistemi. Bir anda düşünün ki her birimiz, kim varsa buradakiler bir şey değil zaten. Onu kastetmiyorum o manada. Çok şeyiz yoksa elhamdülillah çok şeyiz. Bir anda de söyler ki arkadaşlar biz bankalarla işlemlerimizi yarı yarıya indirdik. <Gülüyor> Sıfırlamaktan bahsetmiyorum bakın. Sıfırlamaktan bahsetmiyorum. Yarı yarıya indirdik. Ayırmıyorum kardeşim yok dindar finansman kurumuymuş yok şimdilmiş yok buymuş. Nerede ne kadar varsa yarı yarıya indirdik. Amerika hayatta dursun bakayım. Japon borsası hayatta dursun bakayım. Ama Müslümanlar henüz böyle bir kararı alacak ve uygulayacak olgunluk düzeyinde değildirler. Birlikte yapılan işin ne kadar etkin olduğunun farkında değildir. Bunu bilmemiz lazım. Oysa kısaca onu arz edelim sonra kaldığımız yerde devam edelim. Ederiz inşallah. <gülüyor> Kelile ve Dimle'de bir hikaye vardır. Kuş avlayıcısı ağını seriyor. Kuşlar geliyor, takılıyor. Geliyor, takılıyor, geliyor, takılıyor. Çırpınıyor birer birer kuşlar kurtulamıyorlar. Tecrübeli aklı başında bir kuş diyor ki böyle olmaz. Böyle herkes kendi başına bu ağın üstesinden gelinmez. Hep birlikte kanat çırpalım diye hareket edersek belki kurtuluruz. Onun için gücümüzü toparlayalım ve birimizin vereceği komutu bekleyelim. Bilmiyorlar birisi veya kendisi. Yeni gelince komut veriyor haydi deyince hep birlikte kanat çırpınca ...ağdan kurtuluş oluyor. Birisinden dinlediğim... ...zannederim gerçektir. Bir hadisede... ...bu cereyan etmiş bir hadise... ...senelerce önce... ...tarihini unuttuk. Atlas ve Hint okyanusunun... ...kesişim yerlerinde... ...daha doğrusu büyük okyanusun kesişim yerlerinde... ...ciddi bir fırtına geliyor. Hesap ediliyor o fırtına... ...işte Avustralya'nın kıyılarına... ...şu tarihte geliyor... Ve gerçekten güçlü bir fırtına. O denilen saatler veya gün geliyor fırtına gelmiyor. Belki biraz gecikmiş olabilir diyorlar. Yine bekliyor gelmiyor hiç gelmiyor. Dikkatlerini çekiyor ilim adamlarının meteorologlarının vesairelerini. Araştırılıyor bakılıyor ki fırtınanın geldiği bir noktada kelebek göçü var. Ve o kelebek göçü, o fırtınayı durduruyor. Müminlerin bir kelebek kadar gücü vardır. Her bir müminin bir kelebek kadar gücü var. Ve bu güç, bir noktada kapitalizm fırtınasını da durdurabilir. İş, birlikte göç etmeye bağlı. Evet. Cenab-ı Allah arzu ettiğimiz Müslümanların, birlikte olacakları birlikte hareket edecekleri zamanları göstersin inşallah sıratı mustakîm üzere subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selâmün alel ve